İyi günler sevgili dinleyiciler İyi günler. Ne var niye Kara Bu böyle gitmez acayip at. Hayırdır ne gitmez Kara Kocam? Perde iyi, radyo iyi de sinemaya da el atmak lazım. Ha, atalım o zaman. Öyle atalım deyince olur mu? İlk söz atılır sonra hareket Kara Kocam. İyi söz tamam hareketi geçelim o zaman. İyi de hareket için de kağıt parçaları lazım. Onun için ne yapmak lazım? Ee, şey yapalım. Senaryomuzu yazalım. Onu kısım kısım çekelim. Çektiğimizi de YouTube'a verelim. YouTube'a? Evet. Orada zaten tıklanma oranından beğenilip beğenilmediğini anlarız biz. Beğenilmezse? Beğenilmezse yeni senaryo yeni video ile tekrar koyarız. Böyle yapalım diyorsun. Aynen öyle diyorum Karagöz'üm. İyi de bu sitede aç kaba aç kaba yalan oldu yahu. Açıldığı zaman kapanana kadar izlersin yeter. İnsanlar çocukken izledikleri çizgi filmleri, dizileri falan bayağı bir tıklıyorlar. O zaman biz de iki çizgi film karakterini canlandıralım. Yok yahu. Başka bir şey yapalım. Klip çekelim o zaman. Sen arkada bağlamanla hit olacak bir tıngırtıyla gir. Ben de ön planda seslendireyim. Tıngırtı ve hit. İlginç bir ekili. Yahu Karagöz'üm ben hit olacak parçayı bulsam zaten köşeye dönerim. Sinemaya el atmama ne hacet. 2 dakikada sattın beni ha helal olsun. Klip diyoruz beraber bir şey yapmak diyoruz. Sen nelerden bahsediyorsun? O manada demedim canım. Yani ayrıca hit ne? Sen bana bir söyle bakalım. Hit? E, şey benim kızın babaya bu bitsin sonra sesini kısarım. Bu hit parça dediği şey. İyi bir şey. İyi. En azından iyi bir şey olduğunu çıkarmışsın. Aferin bana. Aferin sana da. Bir şey ortaya koyamadık. Ha, bak e, şey yapalım. Ben senin kirli çamaşırlarını ortaya dökeyim, onu da çekip göndereyim. Benim kirli, kirli çamaşırlarım. Yahu yalandan izlensin işte, gör bak nasıl para kazanacağız. Senin kirli çamaşırlarını izletsek peki? Yok öyle şey olmaz, o fikir benden çıktı. Youtube'da benden çıktı, benimki daha baba fikir. Benimki de dede fikir. Dede babayı döver. Yok öyle dövme filan efendim. Onlar eskide kaldı. Olsun sen eskide kaldın be. Neyse tamam tamam. Büyüklük bende kalsın. Programı bitirelim. Bitirelim. Yoksa dalacağım. Ee, e Ondan sonra programa erişim yasaklanacak. Efendim. Geldik bugün de sürtüşmenin. E aman e programın sonuna. Her ne kadar sürşin ishan ettikse. Affola. <gülüyor>